Allah'a adanmış gençlikler 7. Ebu Hanzal'a Allah'a subhanehu ve Teala ham eder, Resulüne salat ve selam ederiz. Genç kardeşim, bir bardak düşünelim, kirli olsun. Bir pınarın başında olalım. Su içmek istiyoruz. Su ne kadar tatlı ve berrak olursa olsun, bizim bardağımızdaki tek sıfatı bulanık su olacaktır. Öyleyse temiz ve berrak bir pınardan su içmek için Önce kabımızı temizlemeliyiz. Veya bir tarla düşünelim, ekip hasat elde etmek istiyoruz. Tarlaya girdik ve elimizde bulunan tohumları saçtık. Hasat zamanı geldi. Tarlada büyüyen ekinlerin yanı sıra, diken, ot, sarmaşık gibi ne olduğu ve ne işe yaradığı bilinmeyen yeşillikler daha fazla yer kaplar. Çünkü hasat elde etmek için tarlanın temizlenmesi, ekime müsait hale getirilmesi gerekiyordu. Kap ve tarla bizim kalbimizdir. Pınar ve tohum, kitap ve sünnet. Kitap ve sünnetin bizlerde umulan değişikliği yapması için, onun kabı ve zemininin temizlenmesi şarttır. İşte buna kalp amelleri, arınma veya tezkiye diyoruz. Kalp hasadına önem verirlerdi. Tüm hayatıyla hasreten gençliğiyle bu dine adananlarımız, dava ve hizmet ehli olmaya talip olanlarımız var. Formülü, menheci biliyoruz. İlk nesli örnek almak. Biz yaşlardaki insanlar bu gayeyle yola koyulular ve adakları Allah Subhanahu ve Teala tarafından kabul edildi. Bizler de onları dönüştüren, davayla birleştiren kitaba ve sünnete teslim oluyoruz. Ancak aynı etkiyi Allah'ın rahmet ettikleri müstesna göremiyoruz. Bunun nedeni kalp hayatımızdır. Kur'an ve sünnet hayattır. Ancak içinde hayat olan kalplere nüfuz eder. Berrak birer pınardır. Temiz ve berrak kaplarda ona doyulur. İşte sahabe neslinin en bari sıfatlarından biri buydu. Onlar, kalp hayatına önem veriyorlardı. Bedenin gıdasını verdikleri gibi, kalbin gıdasını da unutmuyor, onu dua, zikir, tevbe ve sevgiyle canlı tutuyorlardı. Kalplerde hayat olunca, Allah'ın subhanehu ve teâlâ, ve Resûlü'nün sallallahu aleyhi ve sellem öğütleri kolayca yer ediyor, salih amel olarak hayatlarına yansıyordu. Bunun yanında ilginç bir zümre vardı. Onlar da aynı ortamda, aynı öğütlere muhatap oluyorlardı. Ancak bu öğütler, günden güne onların kalplerini ifsat ediyor, hastalıklarını arttırıyordu. Bunu bir misalle izah edelim. Bir sure indirildiğinde onlardan bazısı, ''Bu hanginizin imanını arttırdı?'' der. Ancak iman edenlere gelince onların imanını arttırmıştır ve onlar müjdeleşmektedirler. Kalplerinde hastalık olanların ise iğrençliklerine iğrençlik, murdarlık ekleyip arttırmış ve onlar kafir kimseler olarak ölmüşlerdir.'' Tevbe Suresi 124-125. Ayetler Bu misal üzerinde uzunca düşünmemiz gerekir. Zannediyorum manevi birçok hastalığın, kafa karıştıran sorunun cevabını içeriyor. Bu ayet, asr-ı saadette yaşayan iki grup insanı anlatıyor. İki grupta Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem terbiyesine muhatap. Terbiye oldukları kalplerin hayatı ve şifası ayetler en pak ağızdan dökülüyor. İki grubunda kulaklarına çalınıyor. Bir grubun imanı artıyor, kulaklarına çalınan ayetler kalplerine yol buluyor. Ve orada iman ve takva olarak yaşanıyor. Bir başka grup ise, aynı mecliste bulunup, biraz önce kıldıkları namazda ayakları ayaklarına, omuzları omuzlarına bitişmiş bir vaziyette ayetleri dinliyor, ama bu sözler, kulaklarından kalplerine yol bulamıyor. Hatta kalplerinde var olan hastalığı arttırıyor. Öyle ki, siyah bir nokta olan hastalıkları, duydukları her ayetle biraz daha artıyor. Birini hidayet edip, Örnek nesil kılan Kur'an, bir diğerini helak ediyor ve küfür üzere can veriyorlar. Allah'a sığınırız. Bu farkın nedeni kalp hayatıdır. Çünkü temiz ve pak olan kitap ve sünnetin öğütleri, temiz olmayan kalpte yer etmez. Çoğu zaman hastalıkları arttırır. Kalplerin fitnesi olan şüphelere, hastalıklara sebep olur. Yoksa kitap ve sünnet öğütleri dönüştürücü ve ıslah edici etkisini hep muhafaza etmiştir. Bu etkiyi hissetmeyenler dönüp katlerine bakmalıdırlar. Mutlaka onda yer etmiş bir şüphe veya şehvetle karşılaşacaklardır. Bu noktayı biraz daha açalım genç kardeşim. Bu yazı dizisinin başından bu yana işlediğimiz konuları ele alalım. Beraber karar kıldık ki Allah'a adanmak için adanmış, ve adakları Allah Subhanahu ve Teala tarafından kabul gören nesle bakmalıyız. Bu süreçte belirgin sıfatları nelerdi? İşte aynı sıfatları, aynı samimiyetle taşıyanların aynı neticeye ulaşması kaçınılmazdır. Allah'ı tanıma onların en belirgin vasıflarından biri buydu. Allah'ın Subhanahu ve Teala kendini tanıttığı gibi tanımışlardı. Her ismi ve yüce sıfatıyla ona kulluk ediyorlardı kalplerinde hayatta olunca anlamını, kapsamını, kainata yansımalarını öğrendikleri her isim imanlarını arttırıyordu. Kalbinde hastalık olana gelince bu isimlerin onun üzerinde eserini göremezsin. O bu isimleri cedel, tartışma aracı yapar. Adeta bu isimleri bidat ehliyle vakit öldürme aracı olarak kullanır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin El Ali en yüce sıfatını tefsir ediyordu. Rabbimiz gecenin son üçte birinde semaya iner. Yok mu isteyen vereyim, bağışlanma dileyen bağışlayayım diye nida eder. Buhari, Müslim Bunu duyan sahabenin kalbinde ilk beliren, gecenin ihya edilmesiydi. Madem böyle şerefli bir vakit var, muhakkak ayakta olmalı ve bu vakti değerlendirmeliydiler. Doğal olarak okudukları her ayet, dillerini ıslatan zikir, Rablerine arz ettikleri dualar onların hayatına yansıyordu. Onlar bu vakit dilimini Allah'a adamakla, hayatın tümünü adamaya muvaffak olmaya mükafatlandırıyorlardı. Kalbinde hastalık olan insanda bu manalardan eser yoktur. O bu hadisi duyduğunda tartışacağı bir eş'ari veya maturudi arar. Onun tevvelini iptal etmenin peşindedir. Oysa esefle belirtmek isteriz ki, kendi de manayı tatil etmiştir. Öyle, tevilsiz, tahrifsiz, misalsiz, keyfiyet belirlemeden kabul edilecek sıfatlar, lafızdan öte bir mana oluşturmuyorsa ne anlamı vardır? Ehli sünnet imamlarının mücadelesi ve bu uğurda canlarını ortaya koymaları, lafızların ispatı için midir sadece? Düşün genç kardeşim. Allah'ın ele Ali ismini hakkıyla imanın ne büyük lütuf olduğunu düşün. Buna iman kalpte korku, tazim ve güven, tevekkül duygusunun menbaı olur. Ancak bunların olması için o kalbin diri olması gereklidir. Adanmak için önümüzde bulunan engellere göz atalım. Korkularımız, Allah'ı subhanehu ve Teala ve ona bağlı olarak İslam davasını hakkıyla önemsememe ve güven problemi olduğunu göreceğiz. Bu engellerin çözümü, onun el Ali sıfatını hakkıyla tanıma, ve o isimle kulluğa bağlıdır. Ancak kalpte bulunan hastalık, bunların anlaşılmasına engeldir. Kur'an'la aralarında özel bağ olması. Genç sahabelerin ortak sıfatıydı bu. Her biri okuma, anlama, tefsir yönünden Kur'an alimiydiler. Geçen bölümlerde bu konuyu detayıyla anlattık. Tevbe Suresi 124 ve 125. ayetler bağlamında, Kur'an'ın kalbinde hayat olanlara etki ettiğine değindik. Salih bir çevrede bulunmak, kalbinde hayat bulunan insan, bunu nimet bilir ve sahabe misal, içinde bulunduğu salih ortamdan istifade etmeye çalışır. Nefsinde salih amellere yönelik irade bulamadığı zamanlarda, cemaatin umumi iradesinden faydalanır. Kalbinde hastalık bulunansa, bunu bir yük olarak görür. Şükretmek bir yana, sürekli söylenir veya cemaat yapısını, başka yapılarla çekiştiği tefrika aracı kılar. Buradan anlıyoruz ki, adanmanın özü, kalp hayatına önem vermektir. Çünkü içinde hayat olmayan kalp, azığını dahi ifsat eder. Siz ona azık olarak Kur'an, zikir, dua vesaire verirseniz, o kirli kalp misali bulandırır ve size zarar olarak yansıtır. Buraya kadar anlattıklarımız anlaşılınca, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, kalple ilgili hadisleri daha iyi anlaşılacaktır. Dikkat edin. Bedende bir et parçası vardır. O düzelirse bütün beden düzelir, ıslah olur. O bozulursa bütün beden bozulur. Muhari Müslim. Azalarında salih amel görmek isteyen kalbini ıslah etmelidir. Çünkü organlar kalbe bağlıdır. Kalp komutan, organlarsa onun askeridir. Komutan iyi olursa ordusu da iyi olur. Komutan kötü olursa, ordusu da kötü olur. Musannef, Abdülrezzak Genç kardeşim, öncelikle kalp amellerini tanımalı ve kalbi o amellerle meşgul etmeliyiz. Bunun için okumalar yapmalı, sohbetler dinlemeliyiz. Sevgi, korku, umut, güven, yönetme, inabe ve benzeri hasletleri yüreğimizde hissetmeliyiz. Bunları oluşturan, arttıran etkenlere ciddiyetle yapışmalı, ve azimle uygulamaya çalışmalıyız. Aksi halde ortaya tarifi imkansız bir durum çıkacaktır. Allah subhanehu ve Teala için yaşayan, ancak Allah'a subhanehu ve Teala karşı kalbinde sevgi hissedemeyen bir insan. Onun dini için çalışmalar yapan, fakat onu zikretmeyen, onu insanlara anlatan, fakat günahlara karşı en cüsur olan, kitabını insanlara ulaştırıp şifa olduğunu söyleyen, ancak kendi hastalığı her gün biraz daha ilerleyen bir insan. Şu bir gerçektir ki, bir şeyi dert edinmeden, gündemimizi almadan hayatımıza yerleşmesi mümkün değildir. Derdini, gündemini belirleyen de insandır. Kalbin amellerini oluşturan ve arttıran etkenler. İbni Kayyim Rahimehullah bu maddeleri muhabbeti celbeden başlıklar altında zikretmiştir. Ancak bu maddeler aynı zamanda kalp amellerinin hepsinde etkilidir. 1- Kur'an okuma-anlama, bu kalp hayatı ve ıslahı için en önemli etkendir. Allah'a subhanehu ve teâlâ gençliğini adamak isteyenlerin yoldaki azıklarıdır. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve ganimet geldi. Yunus suresi 57. ayet Elif, Lam, Ra Bu bir kitaptır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, o güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. İbrahim Suresi 1. ayet. Mutlaka Kur'an okuduğumuz zaman dilimleri olmalı günlük programımızda. İhtiyaç duyduğumuz kalp amellerini oluşturacak, arttıracak, istikrar sağlayacak bütün etkenlerin kaynağıdır Kur'an. O sahibinin subhanehu ve teala sözüyle kalplerde olana bir şifa. Yunus Suresi 57. ayet. Kalplerin canlanması ve asıl mahbuba yönelmesi için Kur'an okumak. Kur'an okumanın önemi ve adabına dair sekizinci sayımızda tavsilatlı bilgi vermiştik. 2- Farzlar dışında nafilelerle Allah'a yaklaşma. Bu etkini ve insanın kulluğuna etkisini şu hadis anlatıyor. Kul bana farz kıldıklarımdan daha sevimli bir şeyle yaklaşmamıştır. Kul bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onu severim. Onu sevdiğimde gören gözü, işiten kulağı, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden isterse muhakkak veririm. Bana sığınırsa, muhakkak onu korurum. Buhari Müslim Nafililere devam etmek, insanın kalbinde sevgi oluşturmakla kalmıyor, aynı zamanda insanı Allah'a sevimli kılıyor. Allah'ın sevgisi ise, O'nun yardımı ve muvaffakiyetidir. Şu zorlu zamanda, Çetin fitnelerin ve şehvetlerin arasında yol bulmaya çalışan bizlere reçete sunuluyor adeta. Buna bağlı olarak nafileleri, Allah'ın sevgisi ve kulu dünya, ahiret hayrına muvaffak kılmasının en güzel aracı olarak görebiliriz. 3- Devamlı Allah'ı zikretmek. Zikir, velayetin menşuresidir, prizmasıdır. O kalbin azığıdır. Zikir olmayan kalp, kabir cesedidir. Zikir, Allah yolcularının azığıdır. Bu yolcular daima onu terimlüm ederler. Zikir, onların kalkanı ve yol kesicilere karşı silahıdır. Her organın belli zamanlarda yaptığı ibadetler vardır. Zikir, kalbin ve dilin vakit tayin edilmeksizin her an yaptıkları ibadettir. O, kalplerin parıltısıdır. Kul zikri arttırdıkça Allah'a olan iştiyakı artar. İbni Kayyım'dan özetle. Zikir bir haldir. Kulun kulluğunu ve Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini hakkıyla kabulünün göstergesidir. İnsanın acziyet ve fakrını, Allah'ın zenginlik ve büyüklüğünü itirafıdır. Zikir, ya mabudu övmedir, ya azametini ikrar veya insanın kendi küçüklüğünü dillendirip, ona olan ihtiyaçlarını arz ettiği bir duadır. Bedenin hayatta kalması için gıdaya ihtiyaç vardır. Bunlardan bazısı, Su ve ekmek gibi hayati öneme sahiptir. Kalpte böyledir. Onun hayatı ibadetlere bağlıdır. Ancak bu ibadetlerin de bazıları su ve ekmek gibidir. Allah'ı anmak, hayati öneme sahip ibadetlerdendir. Bundan dolayı, her ne halde olunursa olunursun talep edilmiştir. Uykudan önce yatakta, otururken, savaşta, davet esnasında, kişi ailesiyle beraber olurken, veya helanın kapısında, yemeğe içmeye başladığında, sonlandığında. Her anın ibadetidir zikir. Rabbimiz, kendisinde şüphe olmayan bir günde, insanları gerçekten sen toplayacaksın. Doğrusu Allah, vaadinden cayıp dönmez. Ali İmran Suresi 9. Ayet Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin, ki kurtuluş, felah bulasınız. Enfal suresi 45. ayet Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Ahzab suresi 41 ve 42. ayetler Zikir insanı sema ehlinden kılar. Bu da adanan adın gençliğin Allah subhanehu ve Teala katında kabulünün alametidir. Öyleyse yalnızca beni anın. Ben de sizi anayım. ''Ve yalnızca bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin.'' Bakara Suresi 152. Ayet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Zikir yapan sahabesine uğradı ve niçin oturuyorsunuz?'' diye sordu. Allah'ı anmak, hidayet ettiği İslam ve minnettar olduğumuz nimetlerine hamd etmek için zikir yapıyorduk. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Cibril bana geldi ve Allah'ın meleklere karşı, sizlerle övündüğünü haber verdi, buyurdu. Müslim, başka bir hadiste, Ben kulumun zanlı üzereyim. Beni nefsinde anarsa, ben de onu nefsimde anarım. Beni bir topluluğun içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım, buyurdu. Buhari, zikir kalbin ve onun amellerinin hayatıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbini ananla anmayanın misali, ölüyle diri misali gibidir, buyuruyor Buhari. Sahabelerin bazısının bazısına, gel bir saat iman edelim deyip, oturup Allah'ı anmaları bundandır. Buhari, muallak olarak, Ahmet. Onlar bunu söylediklerinde iman ehliydiler. Bu, imanın devamı, artması, kalbin hayatı içindir. 4. Allah'ın sevdiklerini, nefsin sevdiklerine tercih etmek. Tercih iki türlüdür. Bazen isteyerek olur. Bu, kalbin sevgiyle ve korkuyla dolu olduğu hallerdir. Nefis, şehvi arzularla insanı bir şeye davet eder. Allah subhanehu ve Teala o isteği haram kılmıştır. İçinde sevgi ve korku dolu kalp, tereddüt etmeden Rabbinin hoşnutluğunu tercih eder. Bazen de kalp mücadele eder. Nefsin isteğine meyaldir. Bu durumda, Allah'ın subhanehu ve Teala Hoşnutluğunu tercih etmek zordur. Ancak bu tercih, sevginin ilk adımıdır. Çünkü kalp tercihler doğrultusunda yön değiştirir. Allah'ın subhanehu ve Teala hoşnutluğu, nefsin hevasına tercih edildikçe, kalpte olan sevgi artar ve imandan lezzet alınmaya başlar. Gençler, nefsin arzularının en keskin olduğu dönemi yaşarlar. Rablerine adanmak demek, her an bu isteklere karşı durmaktır. Zor bir süreç olsa da, sonu selamettir. 5. Kalbin Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıması ve eserlerine müşahede etmesi. Var olan tüm hayrın özüdür bu. Allah'ı subhanehu ve Teala tanımak, her şeyi onun ve isim ve sıfatlarıyla irtibatlandırmak, kalp amellerinin can suyu, bu marifet ve murâkabedir. Bu kulun, Allah'la subhanehu ve Teala beraberliğidir. Her olayda Rabbini subhanehu ve teâlâ müşahede eden, onunla beraberlik mertebesine ulaşır. Bu özelliği geçen bölümlerde detaylıca anlattık. 6- Allah'ın iyilik ve ihsanını müşahede etme. 7- Nefsin acziyetle Rabbinin huzurunda eğilmesi. Bu iki madde bir bütündür. Allah'a subhanehu ve teâlâ kulluk olan sevgi ve kulluk zilleti, bu duyguların ona etkenedir. İnsanın Rabbine kulluğu, bu iki duygunun kalpte yer etme oranıyla alakalıdır. Bunlar kemale erdikçe, kulluk da kemale erer. Sürekli O'nun Subhanehu ve Teala nimetlerini hatırlamak, sevgiyi oluşturur ve arttırır. İnsanın günahlarını ve verilen nimetler karşısında şükürsüzlüğünü hatırlaması, Rabbine karşı zillet, fakr ve hudu oluşturur. Şeyhülislam İbn Teymiye, ve İbn-i rahimehullah naklen. Öyleyse, Rabbine adanmak isteyen, bu ahlakı meleki haline getirmelidir. Bunu sorumluluk veya virt halinde tekrar etmelidir. Onun subhanehu ve Teala üzerimizde sayısız nimetlerini düşünüp, kendimize hatırlatmak, günahlarımızı, şükürsüzlüğümüzü, nimetlerin hakkını vermeyişimize dair gerçekleri kabul etmek. Bu bir muhasebedir aynı zamanda. 8. Allah'ın dünya semasına indiği vakitte yalnız olmak, ona yalvarmak, kitabını tilavet etmek, kulluk edebiyle onun huzurunda bulunmak ve bu durumu tevbe ve istiğfarla sonlandırmak. Bunun önemini anlamak ve idrak için ilk neslin terbiye edilişine bakmalıyız. Henüz vahyin ilk satırlarında gece kalkışının uzunca anlatılması, konunun ehemmiyetinin anlaşılması için yeterlidir. Farz namazlar, oruç, Zekat gibi, asıllardan önce bu ibadet teşri kılınmıştır. Müslümanın Rabbine kulluğu, insi ve cinni şeytanlara karşı mücadelesinde temel azık, bu vakitlerin ihyasındadır. Özellikle, ömrünün en güzel çağını Rabbine adamak isteyenlerin, nefis ve isteklerini alıkoyucu ve engellere karşı kalkandır gecenin ihyası. Sıkıntılarını Rabbine zikretmesi, Ondan yardım talep etmesi, secde ve dualarla ona, Subhanuhu ve Teala'ya sığınması. Bunların her biri kalp amellerinin özü ve arttırıcısıdır. Zaman ve mekanın sahibi Allah'tır. Dilediği zamanı ve mekanı benzerlerine üstün kılacak ve ona bereket yerleştirecek olan da odur. O Subhanuhu ve Teala bu vakti sair vakitlere üstün kılmış, onda yapılan amelleri Ecir ve tesir yönünden, başka vakitlerde yapılanlardan daha bereketli saymıştır. 9- Allah dostları ve sadıklarla bir arada bulunmak, meyvelerin en güzellerini topladığı gibi, onların sözlerinin en güzellerini seçmek. İnsanın nefsine ve başkalarına faydası olmadığı müddetçe konuşmamak. Buna dair tafsilatı 10. sayımızda zikrettik. Minnet Allah'adır. 10- Allah'la kalp arasına giren her sebepten uzak durmak. Bu aynı zamanda muhasebe ister. Kulun saadeti, nefsini muhasebe etmeyi ahlak haline getirmesindedir. Bir kalpte hayat olduğunun en belirgin alametlerinden biri de budur. Şayet insan kalbinin ahvalini kontrol etmiyorsa, bu kalpte bulunan hastalıklar veya ölümün habercisidir. Allah muhafaza. Kalp sürekli hal değiştirir. Sevgi yerini nefrete, korku cesarete, tevekkül güvensizliğe terk eder. Kalpler, Rahman'ın subhanehu ve Teala elindedir. Ve onu dilediği gibi evirip çeviren O'dur. Muhasebe, kalbin hallerini ve bu hallere sebep olan durumların tespitidir. Bazen kalp zayıflar, kalp amelleri canlılığını yitirir. Ne olunca, hangi durum yaşanınca kalp amelleri zayıflıyor? İşte muhasebe, bu durumların tespiti ve bunlardan kaçınmaktır. Genç kardeşim, sen de kalbini kontrol et. Bil ki diri, canlı, hasta ve ölü olmak üzere üç çeşit kalp vardır. Rabbine adanmaya kalbinle başla. Kalp tabiplerinin öğütlerine kulak ver. Kalbi temizle ki, kitap ve sünnetin öğütleri, kainatta Allah'ın büyüklüğüne delalet eden ayetler sana etki etsin bir organının sıhhatli veya malul oluşu yaratıldığı amacı yerine getiriyor oluşuyla ölçülür. Elimiz eşyayı tutmak, nefsimizden zararı savmak gibi amaçları için yaratılmıştır. Bunu kusursuz yerine getiren bir el, canlı ve sağlıklıdır. İstenildiği şekilde yapamıyor veya bazen yapıp bazen yapmıyorsa hasta, hiç yapamıyorsa ölü ve felçlidir. Kalpler de böyledir. Onun varlık amacı, Allah'ı subhanehu ve Teala tanıma, onu tazim, onunla mutmain olup sekinete kavuşma, ona subhanehu ve Teala dayanma, ona karşı sevgi ve korku hissetme, ona yönelme ve sığınmadır. Bunları yerine getirme oranı, onun sıhhati, hastalığı ve canlılığının göstergesi olacaktır. Kalpler Allah'ın elindedir. Bu seni umutlandırmalıdır. Rahmeti gazabına galip gelmiş olan, mülkünde lütuf ve nifle muamele eden bir yaratıcıya sahipsin. Samimiyetle ona bir adım atana on adım atar. Hangi vakitte kim yarab derse ona yönelip icabet eder. Şifa da, hayat da onun subhanehu ve Teala elindedir. Bizi düşen dert edinme, bu dertte samimiyet, istikrar, fakr, zillet ve ihtiyaç halinde Ondan subhanehu ve Teala istemektir. Bu bölümde örnek vermedim. Çünkü adanmışlıktan söz ediyorsak, kalp hayatı adanmışlığın olmazsa olmaz şartıdır. Bir örneğe gerek yoktur. Sahabenin her hali bu durumu örnektir. En çirkin günahları dahi kalp hayatlarının kanıtıdır. Akabinde duydukları pişmanlık, tevbe, gözyaşları, kalplerin canlı oluşunu gösterir. Düşün ki İslam için çalışıyor, koşturuyor, yoruluyoruz. Dünyanın birçok nimeti her şeyiyle bize arz olunmuşken yüz çeviriyoruz. Kalbin ameli olan ihlas olmazsa bu yapılanların ne anlamı olur? Belki insanlar yanında çok değerli bir insanken Allah Subhanahu ve Teala nezdinde ateşin kendiyle tutuşturulacağı bir insanızdır. Allah'a sığınırız. Belki cennetin iştiyak duyduğu ve özenle beklediği Allah'ın meleklerine karşı ismiyle övdüğü kullardan. Aradaki fark Kalbin ameli olan ihlastadır. Öyleyse kalp amellerini önemsemeli, onları oluşturan halleri bilmeli, arttıran etkenleri istikrarla yaşamalı, zıddı olan hallerden şiddetle kaçınmalıyız. İnsanlığımızın gereği olarak sendeler, unutur veya gaflete dalarsak, bunu tevbeyle tedarik etmeli, kaldığımız noktadan yolumuza devam etmeliyiz. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim! Kalplerimizi dinin üzerine sabit kıl. Selam ve dua ile bu yazı Tevhid dergisinin 11. sayısında yayınlanmıştır.